Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler İslam'da yardımlaşma hayırlara önderlik etme konusu inşallah Teala. Allah Teala buyuruyor Kore'nin keriminde Maide suresi 2. ayeti kerimesinde Seni selenebillah Ve te'avenu alel birri ve tekva ilahır. Elam buyuruyor, ve ta venü, karşılıklı yardımlaşın, Birbirinize yardım edin. Allah buyuruyor, aler biri ve tekva, aler bir bir iyilik üzerine, iyi bir şey üzerine birbirinizde yardımlaşın. Ve tekva bir de tekvalık üzerine birbirinize yardımlaşın. Böyle buyuruyor. Ve la ta'avinu ve mevla akıdan şöyle buyuruyor: Sakın yardımlaşmayın. Al ismi vel udvan. Günah olan bir konuda birbirinize yardım etmeyin bir de düşmanlığa yardım etmeyin. Şimdi işte ben bunun açıklamasına gelelim i̇nşaat İslam'da yardımlaşmak var. Bir Müslüman kendisine istediği iyi bir şeyi eğer diğer Müslümanlar istemezse o kişi tam Müslüman olmuyor. Kamil olmuyor yani. Bunun için İslam'da yardımlaşma Arapça buna muavenet deniyor karşılıklı yardımlaşma gerekiyor Mevlam bize bunu iki kelimele bildiriyor alev bir ve bir iyilik üzerine her iyi bir şeyde yardımlaşın buyuruyor mesela bir cenazeyi ele alalım eğer İslam'da yardımlaşma olmasa ne yapacağını sahibi tek başına muhteremler. Kırk tane işi var. Resim işi var. Mezar işi var. Yıkama işi var. Kırk tane işi var. Ne yapar bu kişi? Çıldırır tabi. Acısı da var. Elhamdülillah İslam'da yardımlaşma var. Biri oraya koşuyor. Biri buraya koşuyor. Sonra Allah-u Teala insanları Aynı tip yaratmamış. Yani insanlar tek tip değil insanlar. Her insanın yeteneği ayrı ayrı. Kimi şunu becerir, öbürü bunu becerir. Başka başka. Ve Mevlam bir de buyuruyor, tehvalık üzerine. Yani İslam'ı daha yaşamak üzere birbirimize yardım edin, yardımlaşın. Bir insan iyi bir şey yapacak. Demek ki buna koşma geliyor, yardım etmek gerekiyor. Velat istimal uzva ya. ale ismi vel udvar. Günahsa birbirinize yardımlaşmayın. Bir insan bir günah işleyecek. Ne yapacak? Mesela örnek olarak bir düğün yapacak. Gerek evlenme cemiyeti, gerek sünnet cemiyeti, gerek başka bir şey. Nasıl yapacak ama? İslam'ı dışına çıkarak, sağlığı, cazlığı, alkollü, danslı, çırı çıplak, böyle bir şey yapacak. Aslında, bu, hiçbir dine sığmaz bu. Böyle bir şey yapmak istiyor. O zaman Mevlam buyuruyor, Onunla yardımlaşmayın. Ona yardım etmeyin. Tek başına kalsın. Bir sandalye verme ona, davet için yerine dolaştırma, hediye götürme, davetine gitme. Bunu yapma yapmak bu muhteremler. Demek ki bir kişi bir günah işleyeceği zaman o kişinin yalnız kalması gerekiyor İslam'da. Gerekiyor. Bir de tabi günümüze bakınca, uygulamaya bakınca günümüzde Allah korusun, bunun tabi tam aksi oluyor muhteremler. Tam aksi oluyor Bir kişi İslam'e bir cemiyet yapınca İslami toplantıda yalnız kalıyor kişi ve çok az kişi geliyor ama haram oldu mu nefisler oraya meyil ettiği için oraya koşuşuyorlar. Allah korusun ben gün, bir yoldan geçiyor. Yazın baktım yolda. Yolda saz kadın kız karma karışık. Tabii orada alkolikler de var. Barım çarşıdan. Yol mu değişeyim dedim şöyle. Baktım bakın müteferrimler. Kim unutmayın bunu. Yaşlı bir kadın, yaşlı bir kadın. O günah işlere gidememiş. Gidememiş oraya. Yaşlı olduğu için, belki sakat ayakları. Baktım camı açmış da camdanlar dini seyrediyor. Bakın Allah koruması. Mevlam yürüyor, Vela teavenü alel ismi. Gülü olan bir şeyde yardımlaşmayın. Gitmeyin. Kişi engeli olamıyorsa hiç olmazsa yardım etmem gerekiyor. Vel <Gülüyor> uduvan <Gülüyor> de düşmanlıkta yardımlaşmayı mevla buyur düşmanlıkta. Şimdi bu eşten çok vardı kan davaları böyle kan davaları. Efendim işte bunun tarafı bunun tarafı artık giriyor. Yani böyle kan davası olsun, şub olsun bundan da yardımlaşmamak gerekiyor dilemler. Vettekullaha ve akadan melam görüyor Allah tarafından korkun korkun. Neden kul sonunda Allah Teala'nın huzuruna dönecek. Bir gün olacak. Yani akşam olduğu gibi sabah olduğu gibi yaz bahar olduğu gibi gün gelecek. Kıyamet birdenbire kopu verecek. Kıyamet kop verecek. Kişi kendini mahşerde bulacak. Mahşer insan bulacak kendisine. Hem nasıl mahşerde yapay yalanınız... Kim böyle büyücü ki mahşerde bizlere orada ey kullarım sizi iyi yarattım gibi nasıl bana geri geldiniz, şu geldiniz? Dünyaya gelen insan nasıl dünyaya geliyor? çırış tabi geliyor dünya hiçbir şey yok işte mahşerde hepimiz aynı şekilde oraya varacağız mahşer müddetler. Bu buyuruyor Allah'tan korkun emine dinleyin inna Allah'e Allah'ın azabı çok şiddetidir bak Allah'ın azabı hiçbir azaba benzemem muhteremler. Dünya azapları geçicidir. Dünya işkencesi, çiyesi geçicidir. Ama orada her şey kalıcı. Kalıcı muhteremler. Mahşer yerinde hesaplar bitince sıra kul hakkına gelecek. Ondan sonra sıra hayvan hakkına gelecek. Hayvan hakkına gelecek sıra gelecek. Bir insan bir karıncayı göz göre göre incittiyse karıncayı, kişi göz göre göre incittiyse karınca hakkını alacakmışlar da insan İnsan alacak böyle bir, şey. bir de hayvanlar kendi aralarında hakkını alacaklar. Sımedan buyuracak onlara, Küni turaba, ey hayvanlar toprak olun allah Teala böyle ol emri verince hayvanlar birdenbire toprak maddesine dönüşü verecekler Şimdi bu tabi imani bir konu. Buna inşallah biraz gireceğim muhteremler. Nasıl oluyor bu? Birdenbire nasıl oluyor bu? Birdenbire. Şimdi malum dünyada her şey toprak oluyor. Bitki, hayvan, insan ölen her şey Topraklarda dönüşüyor ama biraz zaman içerisinde dönüşüyor. Mahşerde birden olacak. Şimdi dünyada bile azı cemaatimiz öyle evliyalar var ki, makamı yüksek evliyalar var ki, o evliyalar için tayi zaman vardır, tayi zaman, tayi mekan vardır evliya için. Onlara kârmeti var. Tayi mekan bir evliya. Kısa bir zamanda ama normal yürür. Ya, acele etmez böyle. allah Teala'nın Teala zikreder, husu ilahe Normal yürüyüşüyle kısa zamanda uzak mesafeye gider. O evliyanın ne kadar makam ürüsün ise o kadar kerameti kuvveti olur. Mesela kalkar Şam'dan, Hindistan'dan, Çin'den kalkar da bir vakit namazını kılmak için gider, yürüp gider. Dönere gelir böyle şey. Bu tayı mekan deniyor buna. Bir de tayı zaman var. Tayı zaman var böyle. Zaman dürülü yani. Tay dürülme anlamına geliyor. Tayı zaman zaman dürülüyor. Bir evli yolla kısa bir zamanda çok ama çok iş yapar. Çok iş yapar. Mesela bakıyoruz bazı evlerin hayatına bakıyoruz. Yaşadığı o kısa hayat içerisinde muazzam eserler yazmış. Eliyle buna yazmış böyle. Hem de tükenmez karan değil muhteremle böyle. Kamış kamış böyle. Kamış banıp o şekilde böylece eliyle ne muazzam eserler yazmış. Yine onun hayatına bakıyoruz. İbadetleri de aklımızın ermediği ölçüde çok ibadetleri de. Her gün şu kadar rekat namaz, şu kadar hatim indiriyorlar, şunu şunu şunu yapıyorlar. Nasıl ya bunlar tayz zamanıyla oluyor Bir örnek daha vereyim inşallah akılda kalması için. İmam-ı Azam Hazretleri rahmet aleyh 55 defa hacca gitti. Zaten 70'ine vefat etti. İlk babasıyla beraber 15 yaşına gitti sonra her sene hacı gitti. 54 defa hacı gitmiş, fakat başını kaldırıp da Beytullah'a, yani Kabe'ye bakmaya etmiş. Ben buraya layık değilim. Bu metaf denen yer, yani taaf mahalli, peygamberimizin, diğer peygamberlerin, o sahabelerin taaf ettiği yer. Ben buraya layık değilim ama, hasbel kader, As bolu geldim diye böyle bunu bir kere ediyormuş. Son hacik girişinin 55. hacında ilham ilahi geliyor. İlham kalbe doğuş değil muhterem. Onu karıştırmayalım be. İlham evliye gelir böyle. Evliye gelir Kelimeleri kalbe böyle tek tek anlar. Sanki yüksek dolacı bir mikrofonla hoparlörle gelir gibi kelimeler tek tek kalbine gelir. Ama öyle gelir ki mesela 100 tane kelime bir anda kalbe verilir. Hepsini anlar, duyar bunu hepsi hırs eder bir anda. İlham başka, doğuş diye İlham geliyor kalbe Mevlamız'dan. Ya Numan kulun beytime gir de. Tabi illahi davet ile icabet ediyor davete Kabe'nin içine giriyor. Giriyor ama. Başını kaldırıp da Ayva bu nasıl içerisi? Bakınmıyor. O Kabe'nin Rabbisine aşık. Ona aşık o. Sadece. İçeri giriyor. İçeri girer girmez hemen dönüyor. Nereye dönüyor? Bir duvara dönüyor. Kabe'nin her tarafı küble. Yani içi, istenin Rabb'e dön. Hemen bir duvara doğru dönüyor içerisinde. Tekbir alıyor. Namaz kılmaya başlıyor. Namaza da ...gafil olmayayım diye... ...sağ ayağını yere koyuyor... sol ayağını üzerine koyuyor... ...te ayakta duruyor... ...iki ayağını birden basarsam... ...rahatlı dolayısıyla... ...gafil olabilirim diye... ...sağ ayağını yere koyuyor... ...sona üzerine basıyor... ...namaza başlıyor... ...gayet devru bir... ...ilmi... denizeki ilmi tabi kendisinden var... O ilmiyle, anlamını tefekkür öyle. önce Tabi-i Fatih'i okuyor. Ondan sonra, elif yani Süre yani başlıyor, Kuran-ı Kerim'in yarısı okuyor, birinci rekatta ayakta, bak muhteşemler. Kuran-ı Kerim'in yarısını ezber okuyor, ama böyle acele patül değil böyle. Her kelimecele dura dura, anlamını tefekkür ederek, kuran yarısı yarısını okuyor, Allah-u Ekber'de rüküye gidiyor. Tabi uzun bir rükü, tatlı bir rükü. Dalıyor rükü alemine. Azametine dalıyor. Rüküden kalkıyor. Secdeli yapıyor. İkinci rekata kalktığı zaman bu defada adalet yine bulsun diye soyağını yere basıyor. Sağ ayağını üzerine koyuyor. Yine tek hayata ama. Gafil olmayayım diye. Elam Şerif'i yine Elham'dan sonra Kuran-ı kalan diğer yarısı okuyor. Yani iki rekatta Kuran-ı Kerim'i e hatmediyor. Ondan sonra tekrar seyirteye kapanıyor. Uzunca ağlıyor. Ya Rabbi sen nasip ettin daha et buraya geldim ama sana layık kulluk edemedim diye ağlıyor. Şimdi bu tabi ulema-i kiram arasında çok inceleniyor. Bu konu inceleniyor. Kuran-ı Kerim'in bir hatmi, 30 cüz, kaç saat sürer? Yani bir insan, imam-ı mağazamın okuyuşu gibi okusa, yani kelime cüzden durak durak, anlamı düşünen düşüne, insan onu okuduğu gibi Kuran-ı Kerim okursa, en aşağı bir cüzü bir saat sürer. 30 cüz ne yapar? 30 saat deki bu arada vakit namazı gelmedi mi şimdi. rivat'e göre öğle ile ikindi arasına girmiş rivayete göre. Peki ikinci yatsı akşam bunlar ne olmamazları? Olmadım onlar, bakın müsteremler. Öğlen sonraya giriyor. İkinden çok önce bu bitiriyor Yani en aşağı 30 saat hatim sürer. E, iki 2 saatte onunu sürer 32 saat. Belki de yarım saatta, tabi o anda saat tutar bilmiyor, belki de yarım saatte on amazı kıldı. Ne ile oldu bu? Tayyiz zaman deniyor muhtemelen. Tayyiz zaman deniyor buna. Bu işte evliya mahsul bir özellik. Şimdi, bir evliya bile kısa bir zamanda hemen böyle uzun işler yapabildiğine göre demek ki allah Teala mevlamızda, Kısa bir zamanda Mevlamız da mahşerde hayvanları bir emir verecek. Kün-i turaba. He hayvanlar toprak olun. Hem hayvanlar toprak olacaklar. işte bir olu verecek Mahşerinde hayvanlar toprak olunca onu gören kafirler, inkarcılar ne diyecekler? Diyecek ki yâleytenî <gülüyor> ah ne olaydım da kûntü <gülüyor> trabâh ah ben de ölsem de topa dönüşsem de toprak olsam da kaybıp geçsem ama orada ölüm yok muhteremler bu işi Mevlamız buyuruyor innallâhe şedidül ikûb Allah'tan korkun haram olan bir şeyde günah olan bir şeyde birbirinize Yardım etmeyin böyle buyuruyor. Bir kişi işte ne olur diye işte gerekken bana oradan işte bir şişe haram olan şey yani işkii getirir misin? Yok hayır onu getiremezdik onda. Getiremezdim haram oluyor. Şimdi inşallah hadi şokcim birkaç tane mütevemler insanları hayra davet etmek nedir bunlar. buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men de'a bir kimse diğer insanları hanımını, eşini, çocuğunu, yakınını, arkadaşını hidayete davet etse hidayet nedir? hak yoluna, doğru yola İslam'a davet etse Tabii bu davette bakılır karşıdaki imanı yoksa Önce o kişi imana davet edilir, inanıyor elhamdülillah, fakat tembeli var, uşşukluğu var, namaza gelemiyor. Tabi o zaman ikinci aşamaya geçilir, kişi nama davet edilir böylece. Bir kimse bir kişiyi böyle hak yoluna davet etse, kâlhumü ecrî misrü ucûrî men tebiahu. O Hayra, İslam'a, namaza bir hitap eden kişi ne sevap alıyor? O davet ettiği kişi, Allah'ın hidayetiyle davet ettiği yere gelirse, camiye geldi, namata geldi işte, güzel bir yere geldiyse, o sebep olduğu kişi, o anda ne kadar sevap alıyorsa, onun bir misi de ona sevap olana yazılıyor. Bakın muhteremler. Bu nedir? İnsanın ayrı bir yan geliri vakfeyle. Kendi namaz duyu elhamdülillah. Camiye gidiyor. Sonra bir camiye gitmenin o kadar sahibi var ki muhteremler bakınız. Bir camiye gitmenin o kadar o kadar sahibi var ki hayal akıl duruyor buna böylece. Bir insan iş yerinde, evinde, yolda. Bulunduğu yerde camiye gitmeye niyet ettiği anda niyetine bağlı bak. kişi bulunduğu yerden camiye gitmeyi veya camiye gidemeyecek de namaz kılacak bir yere gidip de kişi namaz kılma niyet ettiği yer, bulunduğu yerden niyet ettiği anda attığı her adımına sağdaki melek bir hasene yazıyor bir hasene on sevap 10 adım bu kişi namaz kılacağı yere gidinceye kadar işte 50 adım, 20 adım 100 adım, 1000 adım attıysa her adımına 10 adım olmak üzere bu yazılıyor yani kişi yolda hiçbir şey okumasa bile sırf kalbindeki niyeti namaz kılmaya gitmek yazılıyor sadece bunu yazıyor Peki soldaki melek ne yapıyor? O tabi üzülüyor şimdi. Ya Rabbi, bak bir kul, senin kulun Ya Rabbi, bak namaz kılmaya gidiyor. Sana ithal edecek Ya Rabbi, sana kulu edecek Ya Rabbi. Ben de bir şey yapayım ona Ya Rabbi. Bunun görevi günah yazmak ama. Ama bir şey yapmak istiyor. Diyor ki Mevlam üzülme. Sen de onun her adımında bir günahını sil. Bakın, bu da silebiliyor bu. Hiç insan farkına diye bakın. Şu farkında hep böyle. İnsan böyle yavaş yavaş camiye geldi. Işte. Okulara sahabı aldı. Okulak ulan sinirme bakınız. Döpülüyor. Döpülüyor. Camiye geldi. Ya da namaz kılacak yerinde, Evinde. Hatta bir an evinde mesela kişi bir odadan bir odaya geç namaz kılmaya o da aynı sahabı alıyor giderken yolda böyle. Alıyor. Sonra kişi biraz erken gidip de namaz da oturup kişi namaz vaktini beklerse bu tabi evde olur hanımlar işlen için hanım mesela işini ayarlar buna göre daha vakit 10-15 dakika daha var hap almış niyet eder namaz kılıcı yere gider oturur oraya namazı bekler namazı bekler namazı beklerken hiçbir şey okumasa okumasa namaz kılmış gibi ona bir silah yazılıyor Tabi o ardaki işi boşta durmazsa bir Müslüman duramaz, boşta duramaz tabi. Hiç olmazsa işinden mesela La ilahe illallah, La ilahe illallah der. Onun sevabı ayrı. Onun sevabı bakın. Namaza kalktı böyle, artık hele tekbir aldığı zamanı teremler. Tekbir aldığı zamanlar yani yer gibi bir çatır diyor. Allah erb er deyince, yer gibi bir çatır O kadar muazzam oluyor. Şimdi demek ki. Bir kişi, bir kişi bunu kendi yaptığı gibi, kişi bu sevabı kendi aldığı gibi, başka bir senin sebep olsa, yanın kendine koşmasa, hemenmişler de oturun da ben namaza gireyim, oturun ben namaz kılacağım bekleyin beni yok, yapmasa bu şekilde, bunun gibi evladını, eşliğini, arkadaşını, kim analizleri geçiyorsa onu teşvik etse, tabii tatlılıklar, güzelliklerle onu da bu şekilde camiye, namaza getirebilse, o getirdiği kişi de ne kadar ona sevap alırsa onun aldığı sevabın bir misli katı da ona sevabı yazılıyor. La yenkusu danike min ucurehim şeyen şimdi sevap olduğu kişi aldığı sevabına misli yazılıyor ama o kişi sevabın noksanlaşmıyor. Yani sevabı burada bölünmüyor. Allah sevabı bölmüyor O sevabı olduğu kişi ne kadar sevabı aldıysa, onun misli de sevablar yazılıyor. Şimdi bir insan biraz tabi içinde İslam gayreti olsa insanın, yani din benim dinim diye insan biraz çabalasa, çabalasa insan herkes herkes muhteremler böyle bir değil de. Tabu ömrü boyu onlar ilk kişinin sehap olabilir olabilir mesela ben gıpta edeyim cemaatimiz Medine'deki ilk Müslümanlara Medine'de ilk Müslümanlar 7 kişiydi böyle kişi o zamanki adet üzere hacıya gitmişler o zamanki adet üzere yani bilmedi gitmiş hacıya gitmişler şimdi peygamberimiz Nekke'de peygamber işte akabede Peygamberler rica oturdular. Peygamber dinediler, Erhan nasip oldu. Yedisi beden İslam'ı kabullendiler. Ama birdenbire bunların hayatı değişti. Baktılar ki her şey İslam'daymış böyle. Gönül darlığı gitti. gönldeki karanlık zülmet gitti böyle. Yani ruh genişledi. İçine böyle Allah teslim, tevekkül, ruhsal zevktür, ruhsal feyizler, huzurlar, sanki kendileri başka alemdeler. O kadar mutlattı aldılar. Bu yedi kişi döndürmekten Medine'ye gittiler. Çalışmaya başladılar. İşte Medine'de İslam'ın temeli, nüve çekirdeği onlar olmuş. Yedi kişi Medine'i fethetle, fethetle maddeler. Peki bir insan bu şekilde bir kişiye hayırlı bir işe davet edince bu kadar sevap alıyor. Alıyor. Hatta o kadar ki azı cemaatine bakınız yani akıl ermiyor, bu akıl ermiyor bu sevaba. Nasıl ermiyor? Yani bir kişinin bir kişiye sevap olsa yalnız sevap olduğu anda bir defa mahsus değil bu. O sevap olduğu kişi hayatta bulunduğu sürece o namazı kıldığı sürece ne kadar sevap alıyorsa hep onun bir misli katı da sevap olan yazılıyor. Hatta kişi ölse bile öldü mezara gitti. Ama birine kufan öğretmiş, birisi zaptı öğretmiş, bir hanıma baş öğretmişse öğretmiş, namazı öğretmiş. Bu iyiliğe sevap olduğu kişiler dünyada o işi yaptığı sürece o kişi mezarındayken de onun sevapı geliyor. Yaptığı yer mezarında. Şimdi azı cemaatimiz mezar deyince orası bir alem hatı hemler. Orası bir alem böyle. Tabi biz göremeyiz muhteremler. Ama görenler anlatıyorlar azı cemaatimiz. onun aslında ölü değil. öyle biz aslında böylece. Orası bir köy, kasaba, şehir aslında böylece. Her türlü insan orada böylece. Şimdi dünyadan burada dünyadan o kabristana, bir kabristana göne sahib giderken o sahabe bir melek götürüyor mesela. Şimdi sevap götüren meleği tanıyordaki ruhlar tanıyorlar. Bakıyorlar, o melek geliyor. Postacı melek. Dünyadan nasıl getiriyor? Bütün ruhlar ona yöneliyorlar. Acaba bana mı? Acaba bana mı? Buraya pek alışmadıkları yeri. Öğlen bir kişi merdaki bir kişi denize düşmüş boğulmak üzere ona benzer buyuruyor. Denize düşmüş, yüzme bilmiyor boğulmak üzere imta diye bağırıyor etrafa bakıyor. Bir el uzansa da kurtarsa diye. Bakın mütelemler. Öğlen kişi şey bu şekilde de, bu şekilde böylece. Hatta emin olun azı cemaatimiz yani zamanımızda bir insana kadar iyi de olsa, kişinin götürdüğü sevap gene yeterli olmuyor. Adam böyle. Zamanımızda. Öyle bakıyorlar. Şimdi beni getire sevap getiriyor böyle. O sanda ne kadar ruhlar varsa hepsi ona dönüyorlar. Acaba acaba acaba bana mı böyle? Şey? Kabristan'a geliyor. Her erkek kadın geliyor. Götürürken de hem de açıklığı söylüyor. Adışveriyor yani böyle. İşte dünyada filan filan kızda filan hanımla filandan sana sahabı getiriyorum Sonra sebeb olmuşun zamanında. Bu tabi bir defa değil anlayışa. O kişi beş vakit namaz kılıyor bakınız. Her vakit beş vakit namazında onun sahibi geliyor Onun sahibi geliyor. şeyin tabi ruhlar bakıyor. Komşular bakıyorlar. Allah Allah. Falan kişiye durmadan sahabı geliyor. Durmadan sahabı geliyor. Onlara gelmiyor. Ne yapıyorlar? Tabi önce bir uzun bir ah çekiyorlar. Ah ah diyorlar. Ah diyorlar. Biz alını o dünyayı diyorlar. Şimdi demek ki bir kişi böyle hayırlara vesile olsa elhamdülü böyle sevap oluyor böylece. Şimdi mesela uyuyor kişi. Uyuyor kişi. Ama sevap olduğu kişi kalkmış gece Kur'an okuyor bak. Yasin okuyor mesela. Bir şey okuyor. Ona baksana yazdığı vakit. Yani Allah'ın bu elhamdülillah büyük bir lütuf rahmeti bu. Peki bir insan Allah korusun insanları şerre davet etse ne olacak? Kötülüğe. Bunu yapman da var tabii. Biliyor Aleyhisselam adetleri. Ve men ila dalaletin Allah korusun bir kişi de şeytanlaşsa insanları kötü davet etse. Dalali, sapıklığa davet etse, inançta sapıklık, e, ameller sapıklık, e, haramlara bunu daha teşvik etse, çağırsa, Ken aleyhim'in ismi onun da üzerine seyirlik iş aldığı günahın bilmişti yazı vakit Men tebi'ahu. Şimdi Şöyle örnek gerekirse muhteremler, şimdi bakınız genelde, ah yani böyle, yüzü almasa kimse, şimdi bakıyorum böyle görüyorum da, aklıma öyle geldi, şu anda geldi. Sigara içen bir kişi bile muhtemelen. Bir insan sigara içiyor bak. Paketini çıkarıyor, yakacak, yanınıza atmıyor değil mi? İklam edip birisinden de, asrını yak. Oraya yazıya bakmeter. O yazılara bak sen bana Yani sivri kişi bile yalnız içmiyor. Açıyor paketini önce buyurun, buyurun Çakmağı çıkarıyor. Yakınlara bak. Şifte kattığı ne Bir kadın düğüne gidiyor. Haram düğüne gidiyor. Yalnız mı gidiyor? Kızını götürüyor, torunu götürüyor, Komşu haber veriyor. Bak gidiyor musun sen de? Haydi beraber giderim. İşim var. Bırak işini sen ben giderm bakalım. Ya muhterem bu şekilde. Allah korusun. Demek ki bir kişi Allah korusun böyle şeytanlaşsa dünyadaki şeytanlaşsa. Kahve edecek, oyun oynayacak. Kum oynayacak. Tabi yanıza olmuyor. Birisinin götürüyorlar bu şekilde. Allah korusun böylece. Bilhassa özellikle bakın muhteremler bir insan bir kişi de ilk defa günaha alıştırsa, o kötü işlerden bakınız. Zaten günah işliyor. Onu sebep oldu, o azkal alıyor. Ama hiç günah işleyemeyen bir kişi, mesela bir genç çocuk, Allah korusun, hiç gibi şey bilmiyor. Ya yani bu işte hafifir diyor mesela, işte bu böylece hafif iş gibi böylece. De ki gidiyor bu şekilde. Yani bir kişi günah işlemek kişiyi günah alıştırırsa o kötü. O günah alıştırdığı kişi dünyada o günahı işlediğü sürece alı günah bir misi de sabulanı gidiyor. Ona gidiyor. Hangi günah alıştırılmış ise bir kızı yoldan çıkarmış, elki çocuğun yoldan çıkarmış. İşçi alıştırmış, direği alıştırmış, uşcucu alıştırmış, namazdan kaparmış. Bir kişi Allah korusun ilk defa günah alıştırmış, teşvik etmiş, sebep olmuşsa ölüten sonra da, ölüten sonra da mezarında rahat yatamıyor bakınız. Alıştırdığı kişi dünyada günah işlediği sürece aldığı günah mi tutarı ona getiriliyor. Şimdi şey bir şey oluyor Allah korusun birden muhteremler. Mesela bir kişi bir lokanta açıyor. Lokanta içkili lokanta mı? Açıyor bunu. Tabii kendi çalıştırıyor. Harama da sebep oluyor. Harama burada sebep olduğu için kendisi içmese bile kimlere içki satarsa içirirse on manada günahın bir buna yazılıyor. Bu kişi öldü. Öğütüten sonra lokanta kapanmadı ama. Aynı lokanta, ya oğluna, damadına, kardeşine, diğerine kaldı. Ya onların devleti sattılar. Bunun açlığı, kurduğu, içki lokatın müessesesi, dünyada durduğu sürece, ne kadar günah işleniyorsa, o günahını da tutaran bir yekünü de, Ölen kişiye gidiyor muhteremler. Allah korusun halkından kalkılmaz muhterem. Allah korusun böylece. Bir örnek hocam inşallah cemaatimiz hayber gazasından bir örnek inşallah yani hayra sevmanın sevabili ilgili olarak Hayber, Medine'ye yakın, 150 kilometre ama tabi gene de Hayber'de o dönemde peygam zamanında Yahudiler vardı. Birden Medine'den kovulan Yahudiler oraya gittiler. Hayber, Medine'lerin Şam yolu üzerinde olduğu için bu Müslümanlar için tehlike oluşuma başladı. Allah'ın Peygamber Aleyhisselam Hayber'e bir sefer tertip etti. Yahudi haber olmuşlar, Haybe Yahudileri, Hayber Yahudileri Peygamberimizin Hayber'e geleceğini her gün çıkıyorlar, Hayber'in dışında siperde bekliyor Müslümanları. Artık son günü olmuş da herhalde bunlar gelmeyecekler, korktular bizden diye bunlar bu tedbiri kaldırıyorlar dağılıp Ederine gidiyorlar işte berençe. Derin dalıyorlar. O gece Peygamber Ali'si mazetiyle haybere geldi muhteremler. Bakın Allah yardım etti mi? Allah sevini veriyor. Hayberlerin çok davarları vardı, hayvanları da vardı. Çok büyük bunların çoban köpekleri vardı, ağzın köpekleri vardı. O gece Allah ona uyku verdi, hepsi köpeklerin köpeklerimler. Hatta o gece horozur etmedi, horozur etmedi. Uyudular. Dediler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gece Hayber'e geldi. Tabi kale işinde ama. Kale çekilmişler. Peygamber şöyle buyurdu, eshabım şimdi dağılın. Gidin isaat edin. İsteyen otursun, isteyen yansın. Şöyle buyurdu, yarın içinizden birini sizlere emir, yani kumandan pan edeceğim. Allah onun eliyle Hayber'in kalelerini fethedecek. Ama başınıza öyle kişi kumandan pan edeceğim ki Allah onu seviyor. Ben onu seviyorum. O da Allah'a peygamberi seviyor. Da bunu duyan sahabeler acaba kim? Acaba ben olsam herkes ben olsam ben olsam diye şimdi. Doğuda sahabeler uyuyamadılar tabi fetih süresi okuyorlar teheccüh namazı kılıyorlar ibadet ediyorlar bu şekilde sabah namazı vakti geldi erkenden sabah namazı kılındı Peygamber'in Aleyhisselam'ın devesine bindi Diğer sahabelere toplam başladılar hasmen şöyle buyuruyor beni hiç diyor, ömrümde emir kumalanmak istemedim diyor ama o gün istedim, diyor yani Allah beni sevdiğini anlayın diye böyle diyor. Hatta Hazreti şöyle buyuruyor. Hazreti boyu pek uzun değil muhtemelenler. Şimdi orta boyu tıklayacağız Hazreti Ömer. Boyu pek uzun değildi. Şöyle buyuruyor. Peygamber'i görsün de gözüyle Ömer desin bana diye diyor. Ayağımın ucuna bastım diyor. Parmak ucuna bastım. Bakıyorum, karşısına bakayım böyle diyor. Peygamber'in şey bir baktı hesabına böyle. Baktı, baktı, baktı, baktı. Peygamber bir kişiyi göremedi. Sordu. Ali nerede Ali? hasta Ali. Dedi, ya Allah çok ama çok gözlerinin ağrısı var. İki gözü ağrıyor. Beyni çatlayacak. Gözünü açamıyor. Çadırda yattı. Peygamber gidin Ali'yi getirin bakalım. Bana. Gittiği kişi koluna gödüler. Hastanın gözü kapalı ama açamıyor gözlerini. Beyni patlayacak. Getirirler. Peygamber Efendimiz Hazreti mübarek işaret parmağına türk aldı. Şimdi böyle ilk gözüne sürdü ki bir şey kalmadı. Kim bir şey ne kaldı bir şey gelene. Bu Peygamber Efendimiz Hazreti Ali. Altına bin, atına bin. Bu Allahu Teala senin eliyle burasını fethedecek. edecek. da ilk futuhat İslam'da. İlk futuhat. Tabii sabır heyecanlı böyle. İlk futuhat İslam'da. Peygamber şöyle buyurdu. Ali, adına hiç arkana dönüp bakma, yürü. Haserbinde adına üç adım gitti, aklına geldi. Acaba savaştan nasıl başlanacak? Aniden baskın mı yapılacak? Yoksa ondan önce bir davetle mi gerekiyor acaba? Aklına geldi, teyin soracak. Ama bakın müteviller nasıl tam kes itaat arkasına bakmadı hiç de arkadan dönmedi arkasına bakmadı yüzü ters peygamberimize dedi ki Ya Allah, nasıl başlayayım savaşa baskın yapayım onlara İslam'da edeyim mi peygamber buyurdu ki ya Ali onları önce İslam'a davet et biraz bekle onlara düşme için bir zaman tanı sonra tekrar bu davetini yine biraz bekle Üçüncü defa davet eden, Tekrarla biraz bekle. Onlarla savaş. Başla. Yalnız peygamber şunu buyurdu muhtemelenler. Hadis-i şerif bu. Hem de Buhar-ı Müslim'de. Yani çok bu Hadis-i şerif. Had şerif'in okuyorum. Uzun olduğu için. Fevallahi. Bak. Mürit Ya Ali. Ya Ali. Allah yemin olsun ki peygamberim. Leyen <inate> yehdi Allah bir kere cülen vayden. Allah Teala seni sebep kılarak Allah senin ile bir tek kişiye iddah esler. Yani sen bir tek kişinin İslam'a gelmesine seyab alabilirsen hayrün leke. Bu zin dahi edir min humurun neame. Humur kırmızı ne devele deniyor? Arapların o günkü en değerli malları... ...kızıl develer böyle. Bir çöl döldü develerine, kızıl develerine... ...en kıyımetli olalım... ...Peygamber buyurdu... ...İye Ali... ...insan öldürme önemli değil bu şekilde. Onlara davet et... ...açıkla, izah et... ...yalvar, bekle... ...bir tek kişinin... ...bir tek kişinin... İslam'a gelmesine sevap olabilirsen bunun için yani senin için bu dünyadaki bütün maldan daha hayırlı buyurdu muhterem bir tek kişinin nasıl hayırlı oluyor aziz cemaatimiz şimdi bak bunun hesabını yapalım şimdi böyle kafadan ortalama şöyle. hesabını yapalım o dönemde o dönemde hastalığın eliyle o gün bir gayrimüslim İslam'a geldi mi İslam'a geldi hastalığı ona sevap olduğu için İslam'a gelen o o Müslüman hayatı boyunca ne yaparsa bir hastalığa gidiyor. Hayatı boyunca. Bitiyor mu? Bitmedi Onun nesli geliyor ama. Onun nesli de geliyor ya. Evladı, torunu, torunun, torunun, torunu. Devam ediyor, hare devam ediyor. Hep onun bir misli oraya gidiyor bak muhtemelen. Gidiyor bu şekilde. Demek ki bir tek kişiye sevap olmak. Bir tek kişiye sevap olmak İslam'a gelmesine gelmesine o kişi yaşadıkça aldığı sevapın birini tutar ona yazıldığı gibi ondan gelen neslin sevabı da bana devam ediyor buna. Bir de muhtemelen kısa inşallah bir insan İslam'da güzel bir şeyi başlatsa İslam'da, güzel bir şeyi başlatsa, mesela bir yörede, bir dönemde e, düğünler, cemiyetler hep haramla işlenirken, bir kişi bir köyde, mahallede, kasabada, bir yerde, bir defa İslam'a uygun bir şey başlatırsa, İslam'a uygun bir tesettürü başlatırsa, başlatırsa, bu da ne şimdi bela? Bir de öncü olmak iyi şeylerde öncülük yapmak girişinde. Buraya pek alışmadı teri, adı şere Müslüm der, adı Men sen ne Filistin'e Sünneten Haseneten. Bir kimse İslam'da güzel bir adeti başlatsa, başlatsa, bir kırıyor. Haramları kırıyor. Kişi çevresine kalmıyor. Kişi çevreye aşıyor Kişi bulunduğu yerde tek başında olsa o kişi İslam'da güzel bir şey başlatırsa. Felehü <gülüyor> ecruha. <gülüyor> o kişiye yaptığı işin tabi eclis sahabı yazılıyor. amle biha badehü ondan sonra da o kişi öldürse ve ondan sonra da o hayırlı iş yapıldığı sürece o zaman bir misafı da ona gidiyor muhtemelen. Böylece. Yani bu işi davet etmiyor aslında böyle şey. Ama bir örnek oluyor, gösteriyor. Her kısa mı giyiyor? O uzun giyiyor böyle. böyle. Yani böyle giyinişiyle, tesettürüyle, ahlakıyla, yaşantısıyla çevreyi aşıyor böyle. Aşıyor çevreyi, çevreye Bundu yere örnek oluyor. Böyle bir şeye başlatıyor, başlatıyor. Böyle bir şeye başlayan kişi o işe başladığı için o sahabe aldı gibi onu görüp de imrenip de onun gibi ki bu işi yaşarsa onun almışan bir misi de yine buna yazılıyor. Tabii her şey bir de zıttı var her şeyin, karşıtı şeyine var ve insan filistamı <Sessizlik> sünneten şeyi ete. Bir de Allah'ın bir insan İslam'da kötü bir şeyi başlatsa. Bir köyde, mahallede, yörede ilk kötülüğü başlatan. Mesela yine bir modacı dedim Avrupa'da Hristiyan alem dünyasında ilk onu Türkiye'de uygulayan, ilk onu giyen böyle her türlü İslam karşısında neyse, neyse bunun ilk yapan kişi bulunduğu yerde, kâlehi züha, bu aynı şekilde bu da böylece, o işi yaptığı için, onun günahı tabi oluyor, o günah alıyor, bir de onun başlattığı günahı, o dönemde, ondan sonra da, kim yaparlarsa, Günahın bir müslüf günaha da yine o başladan kişiye yazıyor müteremler. Bize Peygamber'a bir örnek veriyor müteremler. Hadis hem bahrede hem müslüfde. Peygamber'de şu örnek bir ayşe maddetleri bize burada. Kabil'in habili öldürmesine. Yani Kabil habil öldürdü. Kim onlar? Hazreti Adem'in evlatkârı oğullar ikisezenecek. Hazreti Adem Aleyhisselam tabi, babamız muhteremdir. Hazreti Havva annemiz. Dünyadan yaratıldılar. Sonra hiç dininimen tatmadan cennete alındı bunlar. Alındılar. Neden? Irsi olarak İnsanlar cenneti sevsinler, oraya özlem duysunlar da, insan dünyaya aldanmasınlar diye. Bu ırsı olarak gerçekten muhteremler, her insanda bir cennetini özlemi vardır. İnanmayan da o cenneti sever. Hiç inanmayan kişi güzel bir şey görünce ne diyor? Cennet gibi örnek veriyor nasıl? Oh maşallah cennet gibi. Eğer cennetten daha güzel bir şey olabilseydi onu örnek verirlerdi ee şimdi hayvan bile bu şekilde bir sirkte veya da hayvan bahçesinde doğan bir yavru doğan bir yavru e, malum bir hayvan bahçesinde Küçük bir de doğmuş hayvancağız. Ama bu hayvanda tatmin olamıyor hayvanlarda. Hayvanda tatmin olamıyor. Neden? Onun genlerinde ırsi olarak ne var? Ormanlar var. Eğer ormanda yaşayan bir hayvansa hiç ormanı görmediği halde hayvan başına doğduğu halde orada tatmin olamaz. Eğer ki bırakılırsa ya kaçabilirse ormandan gider muhtemelen. İşte Allah-u Teala Havva Anamızı Mevlam cennetine koydu tabi geçiciydi Allah'ın sebebini yaratmıştı ama ne oldu elhamdülillah hepimizin içimize şimdi cennetin özlemi var yani cennet neyse cennette ne varsa hepimizin içimizde o özlem hepimizde var neyse cennet Bugün kime sorsun sorun bak muhteremler. Nasıl hayat istiyor insan? Kişi bunu anlasın, saysın. Aynen cihanneti tarif eder. Onu tarif eder. Ne istiyor insan? E, ölüm olmasa ya. Ölümlüsü hayat olsa. Ama dünyada mümkün değil bu. Dünya devran diye böylece. Her an her şey geriliyor. Ama işimize böyle bir istek var. İşten var ama işte öyle bir yer var mı? Tamam. İnsan ne istiyor? Hep kişi genç kalsa. Yani orta yaşında en akıllı, olgun, zinde halinde kişi hep o yaşında kalsa, durdurulsa bu yaş, insan yaşlanmasa, akıllı ama yıpranmasa dünyada mümkün değil. Ama öyle bir yer var işte. Ne diyorlar? Cennet masaya bakın. İnsan ne istiyor? Ya Hastalık olmasa be her akışı mesela grip olduğunu, şu oldu, bu oldu, aksır öksür, balgamdır, tükrütür, ateşdir. Pislik bununla bu şekilde verilecek. İnsan ne istiyor? Hatta insan tuvalete gitmesi bile. Yani tuvalet gider pislik yani böyle. Hatta insan tırnak üçten tırnak kesmekdir. Şu tırnaklar büyümese, şu saçlar büyümese, yani tıraş oldu derdi olmasa, kaşlı tıraşı olmasa, tırnak kesme olmasa, tuvalet derdi olmasa İnsan bunlar işte hoşlanmıyor. Öyle bir yer var amdiarlar işte. Bak cennet mutte. Cennet böyle. Hastalığı yok derler. Tünek uzaması yok. Çamaşır yıkama derdi yok. Ev temizleme derdi yok. Bazen aşırı sıcak oluyor yazın. Aşırı sıcak oluyor. İnsan bunalı insan bunalı insan diye Olmasa bu kadar sıcak Soğuk oluyor bazen, aşırı soğuk oluyor. Bu da olmasa öyle yerde var işte. Bakın muhtemeler. Allah bize onları vermiş. Annemizden, babamızdan bize o ırsı gelmiş. Genlerimize, karakterimizden yerleşmiş bunlar. Her insan aslanın cenneti arıyor. Ama ne yazık ki bazıları bunu dünyada arıyorlar. Adam Amerika'da yaşıyor, Avrupa'da yaşıyor, üst makamlara gelmiş, artık modern bir hayatı var. Teknoloji var, her rahatlığı var ama bir şey yok, huzuru yok ama. İçindeki cennet özlemini bulamıyor. Turist oraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, ne arıyor? Cennet arıyor. O hayatı arıyor, o huzur arıyor, yok da bu şekilde. Adem Arasem Hazretleri biliyorsunuz muhteremler Allah'ın tabi bir böyle takdirinin gereği yasaklanmış evden yediler dünyaya gönderirler cezalı sürgün olarak eğer dünya güzel olsaydı buraya sürülmezlerdi biliyorsunuz bir insan cezalı sürgün oldu mu yere gönderilmez dünyaya gönderirler sürgün mü ceza olarak yere gönderirler Hatta Adam Arsalam azetleri dünyaya gelinden sonra da önce ağladı, tevetti filan. Tabi acıktı. Acıktı. E cennette her şey hazır. Devme mi koparacak? Da uzanıyor. Uzamadı. Cennette bin yıl yaşadılar, bin yıl kaldılar. Ama cennete girerken ne haldeyse aynı halde kaldılar. Aynı alakadılar. Hiç yıpranma tabii. Eskimelerde yaşanmadılar. Adem Aslan bir gün dünyada acıkmış. Tabi ağacı çıkacak. Bir şey koparacak ama ağacı tırmanacak. Bir şey yapacak. Yorulmuş. Terlemiş. Cebrail Selan geldi. Ya Adem ne yapıyorsun? Ah. Ah Cevrail. Bak Bir mevve taneye çıkıp yorulmak kadar böyle. Yusuf başı tabi biraz da yıpranmış. Çizilmiş sağ bu şekilde. Onun için. Böyle. Tabi cennet bu şekilde muhteremler. Dünyaya geldi. Tabi dünyada insan nesli olacak. Bu Allah'ın takdire Neden olacak? E cennet yaratıldı. Cennem yaratıldı. Ne olacak o Allah'ın emriyle evlendiler bunlar. Nikahın Rabbim kuydu nikahlarını. Velevte şahit oldular. Evlendiler. Hazreti Haba Vademiz doğum yapmaya başladı nasıl doğurdu her doğumunda ikiz doğurdu biri kız biri erkek yani her şey işte Allah'ın kesin takdiriyle böyle denetimiyle hakimiyetiyle böyle hiçbir işte. şey diye böyle işte. tabi o dönemde muhteremler doğum uzmanı yok doğum evlere yok Havvanımıza yardımcı ebede yok bakınız. İlk kadın, ilk doğum yapıyor. Ama hem kendisi rahatlı, hem doğum çocukları gayet tabi sıhhatli. Biri kız, biri erkek. 20 defa doğum yaptı. 19 doğumunda hep biri kız, bir erkek. Son doğumunda tek erkek doğdu. Çiğit Aleyhisselam dedi Peygamberimiz onun nesnenin geleceği için allah Teala onu tek yarattı. Ve bunu bölmedi kadınla. Peygamberliği bölmedi. Şimdi tabi çocuklar büyüdüler. Ee, evlenme çağına geldiler. Şimdi ne olacak tabi? Evlenmeden nesli gelmiyor. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam ve verdi. O indiren suflarda birinci dönemdeki kız, ikinci dönemde doğanla erkekle. İkinci dönemde doğan kız, bir dönemde erkekle. Yani, aynı batın deniyor, aynı anda doğan iki birbirine haram kılındı, bir önceki, bir sonraki ile. Erkek kız değişecek. Tabi o, o gün için zorunlu, vermon öyle verdi. Şimdi sıra geldi, Kabil'in evlenmesine sıra geldi. Kabil'iyle doğan kız çok mu? Çok güzelmiş. Ona doğan kız. Allah'ın hikmeti tabi. Çok güzelmiş ama. habile doğan kızda da çirkinmiş şimdi. Aksine. Tabi Adam Aleyhisselam tabi çağırdı ikisini de. Bak yavrum Kabil bak Kabil. Allah'a bu şekilde önce Kabil'e bu akabil, Allah'ını bu şekilde habile doğan kızı sana alayacağım, sen doğan kızı da habile alayacağım. Yok baba dedi hemen, hemen, mütevare etti. Ben dedi, benle doğan kız isterim ben dedi. Ben on ben doğdum, o benim hakkım şimdi. Yani burada mantıkla, şeytan gibi şey yapıyor. Hani bir akıl değildi, Allah'ın biz kesin olan bu şekilde. Tabi Adam Hazretleri, yavrum bu sana haram oluyor. Allah bunu haram kıldı. Olmaz bir şekilde bu. Yok baba şöyle olsun, böyle olsun. Adem Aleyhisselam'ın şeriatında Allah'ın koyduğu bir kural vardı. Hangi konuda bir görüş ayrılığı olursa bu defa iki tarafta birer kurban adıyorlar, kurban getiriyorlardı. Kimin kurban olursa onun sözü geçerli oluyordu. Adem ise buyurdu ki ikisine de Habil'e Kabil'e. İlk en kurban getirir. Kurban, hayvan şart değil o zamanlar böyle. Ne olsa bir şey getiriyorlar böyle şey. O zaman Kabil çiftçilik yapıyormuş. Bir demek emez Budi alıyor ama en kötülüğünü getiriyor. Habil de koyun çabanlığı yapıyordu. İnsana ilk alışan hayvan koyun olmuş muhtemelen. Hesu tabi o vahşi vahşiyken insana ilk alışan yakalar hayvan koyun olmuş. Habil koyu atatırdı böyle. Tabi o zaman koyunları da doğal dünya, tertemiz dünya o sene bol otlar her şey bol dünya boş dünyada koyunlar, dana gibi koyunlar varmış. Sütü, bal tabi her şey bol. Habil koyunun en güzeli bir koş erkek koyun getirdi ortaya. Kabil de bir demet buda getirdi. Gökten biri ateş indi. Nur şeklinde ateş indi. Hangisini alıp götürürse kayboluyor, yani. yanmak yaparsa o kabul olmuş oluyordu. Habil'in koşu yandı kabul edildi. Adam dedi, buyurdu ki bak evlatlarına bak dedi. Habil haklı. Habil haklı dedi. Döndü Kabil'e senle kazan, senin ara doğan kızı Habil'e vereceğim. Onlardan sana vereceğim. Bu bunu kabul etmedi. Nikahla, kabul etmedi, etmedi nikahını çıktı. Dışarıda Habil'e karşılaştı. Dedi ki Habil'e sen bu beni doğan kızlarıyla hani karıştırın vazgeçti. Onu ellenirsen ben seni öldüreceğim. Ben sizi öldüreceğim dedi. Habil daha kuvvetliymiş Kabil'den. Habil daha dişmiş, daha kuvvetliymiş. Yani Kabil'i tutup boğabilir. O tipteymiş. Ama şöyle dedi ayette bunu geçiyor da onları okuyayım tabi kısa öz şey yapmak için muhtemelen şöyle dedi abi sen beni öldürmek için bana el uzatsan bana tarzı bulunsan bile ben öldürme elim için uzatamam dedi Allah'tan korkarım dedi katil olamam ben böyle dedi derken 3 gün 5 gün Kabil hep bunu gözlemem başladı yani açışı öldüremeyecek ama daha kuvvetli Ondan tabi okta ok yok. Kılıç da o silah daha vereceği. Taş dönümü yani böyle. Şimdi Kâbi bunu gözle gözledi gizden gizleyen bir gün o zavallı Habil Allah'a emanet eylesin terimden, Koyunları şöyle öyle baktan toplu bir kona bir yere gölgede toplamış koyunlar. O da başlarını bir taşa koymuş yatmış uyumuş. Tam uykudayken Kâbi karşılığında bunu gördü aldı koca bir kayayı o zaman kuvvetli insanlar aldı koca kayayı geldi böyle baştan vurdu gibi başını ezdi öldürdü Ademreş'e en onu öldürdü hemen o anda bütün bedeni simsi oldu öldüren katil Kabe'nin. bütün bedeni kar kömürü gibi oldu birdenbire aldı şimdi kardeşini acayip ben bu ne yapayım dedi yani babası görmesin diğer kardeşi görmesin diye Oraya götürüyor olmuyor Allah'ın aklını aldı beni şaşırdı. Sırtında öteye gidiyor olmuyor, bereye gidiyor olmuyor. Birkaç gün dolaştı böyle serçe gibi dolaştı. Atebeğin yorulup oturdu. Allah'ta iki tane karga gönderdi. Kargalar birbirine kapışılar. Kargan birbirini kargayı öldürdü. Bu öldüren karga galasıyla ayatıyla yere eşeledi. Öldürdüğü kargayı gömdü. Üzerini örttü. O zaman ben de böyle yapayım dedi. İlk öle insan yeryüzünde. Daha ölü yok. Ölün daha ne oldu bilmiyor da. O da yere açtı. Bir çukur açtı. Kardeşi haberi gömdü. Tabi şehit olduğu için zaten. yıkaması gerekmiyor zaten böylece. onu oraya gömdü. Eve geldi. Birkaç eve gelmemiş. Adem Aleyhisselam baktı. Oğlu Kabil, her tarafı kömür gibi ama öyle başka bir karama, bir zulümat. Yani günah işlemiş, bütün bedeni kapsamış. Kabil, ne oldu sana? Sen ne günah işledin? O bir şey yapmadım. Habil bir şey mi yaptın yoksa. Dedi, tabi anladı yaptığım muhtemelenler. Oradan Kabil, işte evden karşıya gitti. Karşıya gitti. 100 sene yaşadı da ondan sonra. Yüz sene yaşadı ama hayatı zindan oldu böyle. Evlenemedi de. O kız alamadı da. Evlenemedi de. Baba kaçtı. Çölde de aman tek başına yine bir sanki cinnet getirmiş gibi öyle. Çılgın gibi öyle. Şey İçine bir pişmanlık ya da ahmet içerisinde huzursuz, bunalım, darlık öyle yüz sene böyle çekti, çekti, çekti, çekti. Şimdi buraya pekhim Aleyhisselam Hazretleri, Hazırı okumayayım uzun olduğu için. Peygamber şu Hazretleri, Kabil'den sonra kim bir kimseyi haksız olarak zulmen öldürürse, öldürürse, o katil aldığı günahın bir misi de Kabil'e yazılıyor. O dönemden beri o dönemden beri. Yani böyle bir adam öldürmeyi haksız yere ilk başlatan olduğu için, için demek ki ta o dönemden beri günümüze kadar, kıyamete kadar kim bir kişiyi haksız yere öldürürse, katil olursa onun aldığı günahın bir misi de Kabil'e yazılıyor. Muhtemelen. Bunun için İslam'da inşallah nasip etsin Aziz cemaatimiz hep böyle iyi şeylere sevip çalışalım bu böyle. Ç onu çalışalım. İnşallah bize Mevlam ondan bir yan gelir veriyor yani ne kadar İslam'da güzel bir şey veriyor. Allah rahmet sonsuz bir tecellisi bu elhamdülillah. Hani kişi 10 kişi sevip olsa, üç kişi sevip olsa kişi, bak elhamdülillah her hatadan geliyor kişi geliyor, geliyor, geliyor. Ve bir inşallah buna Hayır işte kızım. Millakana Fatih